risse lì a rapido να namugli kanis izoi timmi da nei chi a rapido timmi da nei chi Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den Sonra programında bugün de birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, programın yayınında arkadaşım Ömer Şahin de bana destek veriyor. Programa konusunu 1912'de yayınlanan Konstantin Theotokis'in aynı adlı romanından alan 1983 yılı yapımı Aşkın Bedeli filminden bir Eleni Karahindru şarkısıyla başladık. Paralyas'ın şarkısı. E, film 1900 yılında Yunanistan Korfu'da e, yaşanan bir e, aşk hikayesini anlatıyordu. E, şimdi bu filmden aynı şarkının e, Dimitriya Galiani yorumuyla e, programa devam etmek istiyorum. Evet. Müziğini Eleni Karahindru'nun yaptığı şarkının sözleri Tonya Marketaki yazmış. Şarkıda Galyani, aşk için bir bedel yok. Kim satıyor, kim alıyor, bedelini kim belirliyor. Seven herkes bedelini ödeyebilir. Sadece bir bakış veya bir öpücük, biraz sevgi. Hayata tat katmak için, aşk için bir bedel yok diyor. Dinliyoruz. Timitiz Agapis. Φυρί. Ποιος την πουλιά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει Με μια ματιά, με ένα φίλι Όποιος την έχει, την έδινει Με μια ματιά, με ένα φίλι Ne hisli ya gavidosum, Namu glikan istiyim. Kimi denediği, agabı, E, Aşkın Bedeli filminde Eleni Garayndruh şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Sırada bir biri ardına iki şarkı var. Önce Rini ve ardından Monahi Kithara. <gülüyor> bugün açık radyo 94.9 babilden sonra programında 24 Ocak 2012'de hayata veda eden Yunan yönetmen Theodoros Angelopoulos veya kısaca Theo Angelopoulos da diyebiliriz. Onun anısına Eleni Karaindrou şarkıları dinletiyorum. 1941'de Yunanistan'da dünyaya gelen Eleni Karahendru'yu özellikle Angelopoulos filmlerine yaptığı unutulmaz müziklerle tanımıştım. E, müzik eğitimine e, piyanoyla başlamış, i̇şte ardından etnomüzikoloji ve orkestrasyon çalışmış. Eleni Karahindru tiyatro ve film müzikleriyle ilgilenmeye başladığında kendi deyişiyle görüntüler ve hareketler arasındaki ilişki, duyguları ifade etmek için önünde yeni bir alan açmış ve böylece kişisel tarzını geliştirmeye başlamış. Karahindru 1984-2008 yılları arasında Angelou Plos'un son sekiz filminin müziklerini yaptı. Bu dönem boyunca film projelerine hemen her zaman ilk girip işte en sonuna kadar kalırmış. Yönetmenle tüm yaratım ve kurgu sürecinde çok yakın çalışırmış. Karaydu bu işbirliğini bir söyleşi de şöyle anlatıyordu. Angelo çok hissedip az konuşan bir adam. O nedenle filmde sözlere dökülmeyecek şeyleri anlatabilmem için onun işini, işinin temelinde yatan fikirleri kavrayabilmem çok önemliydi. Bazen senaryo yazılmadan bile önce ben ana temayı bulmuş olurdum. Film ve müzik eleştirmenleri Eleni Karaindrou'nun filmlere yazdığı müziklerin film film müziği kavramının ötesine geçtiği konusunda hem fikirler. Ben de öyle düşünüyorum Onun müziği filme eşlik etmenin Veya filmi güzelleştirme Ötesinde filmi tamamlıyor Bir anlamda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 Ee, Kara müziği için anlamıyla film müziğinden ziyade doğası itibariyle sinematik etkiye sahip e, müzik denebilir. Yani işte dinleyicilere kurgu, e, kurgulayacakları hikaye konularını verir. İşte seslerle ince ince manzaralar resmeder. Bazen de bir şarkı mırıldanır. Şimdi 1983 yapımı Aşkın Bedeli filminden birbirine bağlı iki şarkı daha dinletmek istiyorum. Monahi Viholi e, ve ardından başlarda dinlediğimiz Timitis Agapi'nin bir diğer yorumu. E, yine basit ama biraz daha sert bir yorum. E, şarkıyı Dimitriya Galen'den dinliyoruz. Altyazı tarihine Ulys'in bakışı, sonsuzluk ve bir gün, Kumpanya, Leyla'nın geciken adımı, arıcı ve puslu manzaralar gibi başyapıtlar armağan etmiş. Sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden 77 yaşında ki Yunan yönetmen Angelopoulos Pire Drapetsona otoyolunda gayri resmi üçlemenin Ağlayan Çayır ve Zamanın Tozu filmlerinden sonra üçüncü ve son filmi olan Öteki deniz için kurulmuş film setinde bir polis motosikletinin çarpması sonucu ağır yaralanmış. İşte ambulansla yakınlarda Falirio'daki bir hastaneye götürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. E, fakat Angeloploz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve e, 24 Ocak 2012'de de hayata veda etmişti.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 Yaklaşık 40 yıl süren sinema kariyerinde, 1975'te Anaparastasi, 1972'de 36 günleri, 1975'te Kumpanya, 1977'de Avcılar, 1980'de Büyük İskender, 1984'te Kitere'ye yolculuk, 1986'da Arıcı, 1988'de Puslu manzaralar, 1991'de Leyla'yın Geciken Adımı, 1995'te Ulys'in Bakışı, 1991'de 1900... 198'de sonsuzluk ve bir gün, 2004'te ağlayan çayır ve 2009'da zamanın tozu gibi yapıtlara imza attı. Angelopoulos da tüm diğer Egeli çocuklar gibi ölü taşları okşayarak büyüdü. Filmlerinde mitolojiye göndermeler yaparak o uzak geçmişi bugüne taşıdı. Özellikle tüm zamanların en büyük gezgini Odysseus'a yapılan atıflar birçok filminde hissediliyor. Örneğin en çok sevdiğim filmi olan Kitia Kit Kit Yolculuk aslında Ulysses ile Penelope'un hikayesidir. Şimdi bu filmden bir Eleni Karahindro şarkısı dinletmek istiyorum. Kitira'ya yolculuk şarkıyı Yorgos Dalaras seslendiriyor. Müzik Δεν βρίσκει γιατρία στη λησμονιά Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά Στα ξένα μακριά Κι όλο περιμένει πάλι στη στιγμή Να ξαναρεθεί Limanı zafani, thalassino puli Σαν να του κόσμοι παγονιά να τι γιατρέψεις την παλιά πληγή, βαθιά μεστή ψυχή, κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθε ravisto limani favani falacino Radyo 94.9 Babil'den Sonra programında bugün 24 Ocak 2012'de hayata veda eden Yunan yönetmen Theo Angelopoulos anısına Eleni Karaindrou şarkıları dinletiyorum. Angelopoulos film çekimlerini hep gerçek mekanlarda yaptı, hiç stü stüdyo kullanmadı. Çıplak manzaralar, işte karanlık gökyüzü, yağmur, soğuk bir hava hüzün, Eleni Karaindrou'nun müzikleri, Angelopoulos'un kamerasının uzun karmaşık ve zarif hareketlerle yakaladığı görüntülerle birleşince sinema bir eğlence aracı olmaktan çıkıp gerçek bir sanat yapıtına dönüşüyordu. Yunan sineması daha başka birçok yönetmen çıkardı. İşte ilk anda aklıma gelenler Kakoyanis, Konduras, Vargaris ama yaklaşık 30 yıl boyunca Yunan sineması onunla anıldı. Sinema tarihinde klasik tanımına onun kadar yakışan çok az yönetmen olduğunu düşünüyorum. Bana göre çağdaş sinemanın en önemli yönetmeniydi. Bir söyleşide sinema ile tanışmasını şöyle anlatıyordu.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 O da tıpkı Onat Kutlar gibi hukuk okurken bir anda yola çıkıp kendisini Paris'te sinemanın peşinde koşarken bulmuştu. 68 öncesi öğrencilerinin isyancı özgürlükçü ruhunu yaşamış, Paris'te sinema okumuş, yaşamını sürdürebilmek için Fransız sinematekinde yer göstericilik dahi yapmıştı. Yunanistan'a dönüşünde Solcu Demokratik Değişim Dergisi'ne sinema yazıları yazmış, 1970'te bir grup arkadaşıyla...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 ...saplantılarımızla uğraşmaya mahkum edilmişiz... ...aslında tek bir film çekiyoruz... ...tek bir kitap yazıyoruz... ...aynı tema üzerine varyasyon ve fügler... ...ben de Balkan göçmeni bir aileden geliyorum... ...her iki dedemin ailesi de... ...geçen yüzyılın ilk çeyreğinde... ...Üsküp'ten ve Kırım üzerinden... ...Romanya'dan Anadolu'ya göçmüşler... ...Angelo Plus'un filmlerini izlerken... ...yurt diyebilecekleri bir yer arayan... ...yerinden sürülmüş bu insanların... Dedelerimin yaşadıklarını daha da çok duyumsuyorum. Angelopoulos'un karakterlerinin tümü göçen, yolda olan insanlardı. O da sonsuzluk ve bir gün filminin kahramanı şair gibi. Yani ki bu şairin hayatı Angelopoulos'a benzetilir. Hayatının sürgünde geçtiğini ifade ediyordu. Belki de en çok bu nedenlerle Angelopoulos her zaman en sevdiğim e, sinemacımdı. E, söz biraz uzadı. E, şimdi Sonsuzluk ve Bir Gün filminden iki Eleni Karahindru şarkısı dinletmek istiyorum. Önce By The Sea ve ardından Eternity Time. Radyo 94.9 Babil'den Sonra programında bugün 24 Ocak 2012'de hayata veda eden Yunan yönetmen Theo Angelopoulos anısına Eleni Karahindru şarkıları dinletiyorum. Angelopoulos'un az önce bir bölümünü okuduğum söyleşisine devam etmek istiyorum. Burada film çekimi aşamasında şöyle anlatıyordu.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 Şimdi Sonsuzluk ve Bir Gün filminden iki Eleni Karaynduru şarkısı daha dinletmek istiyorum. E, sonsuzluk üzerine varyasyonlar ve ardından e, Yaylı Sazlar Üçlüsü'nden bir başka film teması. Dinliyoruz. <gülüyor>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 Şimdi Angelo Ağlayan Çayır filminden Eleni Karaindrou bestesi bir vals dinletmek istiyorum. Waltz of the Bright Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün 24 Ocak 2012'de hayata veda eden Yunan yönetmen Teo Angelopoulos adı, e, anısına Eleni Karaindrou şarkıları e, dinletiyorum. Angelopoulos son yıllarında gücün sadece sağı değil, e, solu da yozlaştırdığını, siyasetin sinik bir oyuna siyasetçiliğinde bir mesleğe dönüştüğünü düşünüyordu. Dünyada çoğu zaman insanın bir piyon olduğu bir büyük bir satranç tahtasına benzetiyordu. Bu nedenle giderek olayları etkileme ihtimalimizin de çok zayıfladığını vurguluyordu. ...bugün benim gibi birçok insanın da geldiği nokta üç aşağı beş yukarı bu aslında. Yani kendimi hiçbir siyasi kampa ait hissetmiyorum artık. Yani bildiğimiz yöntemlerle, e, siyaset e, yapma alışkanlıklarımızla... ...olayları etkileme gücümüzü giderek e, kaybettiğimizi de hissediyorum. Ama elbette ki bu hiçbir şey düşünmediğim, hiçbir şey yapmak istemediğim anlamına gelmiyor. Yaşamın her alanında her türlü şiddeti, erkek egemen dili, sistemi reddeden, işte üstenci, temsili demokrasi yerine yerel ve doğrudan demokrasiyi, katılımcılığı, çoğulculuğu talepte teşvik eden, işte doğayla barışık, adil ve gerçek anlamda özgür bir yaşamı, işte her türlü ırkçı, milliyetçi yaklaşımların çok ötesinde evrensel insanı savunan, ana fikrini özellikle 68 ruhundan alan yeşil düşünce ve yeşil siyasetin bugün yaşadığımız kaostan çıkışta hala işimize yarayabileceğini düşünüyorum. Bir de mevcut sol siyasetlerin insanlar için giderek anlamını yitirdiği günümüz dünyasında hayatın açmazlarını açmazlarına içinden cevaplar arayan işte yalnız ve çaresiz insanlara cesaret ve umut aşılayan... ...tarihsel gerçekleri işte masumların gözleri önüne seren... ...sanatın sağaltıcı, değiştirici, dö dönüştürücü gücüne inanıyorum. Şimdi yine Ağlayan Çayır filminden bir ezgi daha dinletmek istiyorum. Bu genç Adamın Ezgisi. <gülüyor>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 Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün 24 Ocak 2012'de hayata veda eden e, Yunan yönetmen Teo Angelopoulos anısına Eleni Karahindru şarkıları dinlettiğim programın sonuna doğru geliyoruz. Bu arada sizlere bir e, konser duyurusu yapmak istiyorum. Benim de 2009'da kuruluşunda yer aldığım Mavi Nota Halk Türküleri Topluluğu. ...bu pazar saat 19'da Bakırköy Cem Karaca sahnesinde iklim için türküler seslendirecekler. Konsere giriş ücretsiz. Önümüzdeki haftalarda Mavi Nota grubundan sevgili arkadaşım Kerim Erbaşı programa konuk edip özellikle veganizm üzerine biraz muhabbet etmeyi planlıyorum. Tabii türküler de çalacağız, dinleteceğiz. Ee, Angelo Plosu'nun filmlerinin çoğu klasik diantle bitmezdi. Yani sanki bir filmin son sözü bir sonraki filmin ilk sözü olurdu. Yaşadığı bu talihsiz kaza e, onun sinemasını yarım bıraktı. Keşke hayat izin verseydi. E, işte ağlayan çayır ve zamanın tozundan sonra üçlemenin son filmi olan öteki denizde tamamlayabilseydi ama olmadı. Bize de geri, geride bıraktığı işte başka hayatların hüzünlü, dramatik ve büyüleyici hikayeleri görüntüleriyle avunmak kaldı ne yazık ki. Programı ağlayan çayır filminin final sahnesinden müziklerle kapatmak istiyorum. Dilerim zaman tanrısı Kronos hepimize yapmak istediklerimizi yapabileceğimiz kadar bir zaman tanısın. Hiçbirimizin hikayesi yarım kalmasın. Savaş bulutlarının bir an önce yeryüzünü terk edeceği, müzikle ve sinemayla dolu dolu, barış içerisinde geçecek sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum hepinize. Haftaya 16'da Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra da yeniden e, buluşabilmek dileğiyle esen kalın. Έμαθα ότι αυτός ο μικρός κάνει ακόμα και τα δέντρα να χορεύουν. Θέλω να παίξει για μένα. Αυτός ξέρει τι keep them.